1601, numaralı konu, Hazreti Peygamberin bir kişiye Allah'a hamd edip kendisine de salat-u selam getirdikten sonra dua etmesini buyurmaları, evet, Hz. Peygamberin mescitte oturdukları bir gün adamın biri içeri girerek namaza durdu, namaz içerisinde, Rabbi Firli Verhamni, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet eyle, diye dua etti, bunun üzerine Hazreti Peygamber ona, ey namaz kılan kişi, acele ettin, namazını tamamlayıp oturduğunda Allah Teala'ya şanına yakışır bir şekilde de hamd edip bana da salatu selam getirdikten sonra Allah'tan iste buyurdular. Daha sonra bir başkası gelip namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra Allah'a hamd edip Hazreti Peygambere de salatü selam getirdi. Hazreti Peygamber bu kişiye ey namaz kılan kişi Allah'tan iste o senin duanı kabul edecektir buyurdular.